1498 numaralı konu, Hz. Peygamber'in, müferridler, Allah'ı çok zikredenler, yarışı kazandılar, buyurmaları, Hz. Peygamber bir gün sahabileriyle birlikte Mekke'ye gidiyorlardı, Cümdan Dağı'nın yanından geçerlerken Hz. Peygamber, yanından geçmekte olduğunuz şu dağ Cümdan Dağı'dır, müferridler yarışı kazandılar, buyurdular, Sahabilerin, ey Allah'ın Rasulü, müferridler kimlerdir, diye sormaları üzerine de, Allah'ı çok zikredenlerdir, buyurdular. Hazreti Peygamber, ey Allah'ın Rasulü, müferridler kimlerdir, sorusuna şöyle cevap verdiler. Başlarına ne gelirse gelsin aldırmayacak kadar Allah'ın zikrine dalanlardır. Zikir onların ağır yüklerini omuzlarından indirir. Böylece bu kişiler kıyamet gününde Allah Teala'nın huzuruna hafif bir yükle gelirler.